Fatiha-i Şerife, Ma'r-i Bismillahirrahmanirrahim. salavat-ı şerife Bir elem neşrah ve kesr-i şerifesi meal İhlas-ı Şerif Suresi Meal Besmele Şerife mal Bismillah. Üçer salavatı şerife. ألم أنه لا إله إلا الله لا to uh God. -huh. الله لا اله الا الله احمد ربي جل الله طاهر ربي اي الله نور محمد لا اله الا الله لا اله الا الله الله لا اله الا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 Allah la ilahe illallah la ilahe illallah لا... Yeah is the one that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 Allah'ın Melikü'l-Hakkü'l-Müce'nin <Sessizlik> Muhammedun Rasûlullah'ın Sâkı'l-Vâh'l-Emin Fîkütü'l-Lem Hazir ve Nefs'in <Sessizlik> Acede Fâbe'si Ahrûl-Müce'nin فكل يمينا وهزتنا لما تحكمت بالصوت وان ماذا هذا ديك ديك ديك صوت عباديك صوتك يا كرم يا اكرن اكرن يمين يا الخدام العظيم اشرب من الشيطان الولي بسم الله الرحمن الرحيم اَمَا نَبَوَّأَكُم بِمَا أَمِنْتُم بِهِ رَبِّهِ وَأَطْمَأَنَكُم مِّنْ خَوْفٍ لا نبرق بين أحد من رسله فقالوا جمعنا وأضعنا وفرانك ربما وإليك لا نبرق الله جَنَّحَ اللَّهُ لَهَا مَا كَنَّ ذَا سَوَانِ بِنَامَ تَسَبَّحَ وَقَنَا نَاكَ ولا ولا تحمل علينا يقضى كما حملتم على الذين من قبلنا. muhammin an samuna nasfurun ala Allah'a kün ya ibadatina Ya Rabbi, yapmış olduğumuz Yalnız, bir adet ve çekilmiş olan 4445 adet hayvan beraber yurtunlu, karenle, kabul eden bir ibadetlerimizi rahmetine ermemize, rızana vasım olduğumda vesileyle. Evet. Bizi sevdiğin razı olduğunuzların nümmetine kabul eyle. Ya Rabbi, Asıl olan müdür mesrubatı ve a-seten Peygamber Efendimiz Muhammed Efendimiz'in dolu ama Aleyküm Acizane, macizane, gizibane, makirane, arzedevi ve hediye edilmiş yarabbim. Şu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sedem, bir derne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazreti'nin mübarek adına, evladına, sürdüğü erhapseten manevi halimler, sadat ve mesai turku alimimde, Muhammed şu Bina'nın baniyisi Ferati Musa'da Efendinin ruhuna atılıyor. Hacı Nuri Hazret-i Emel Şehir Prat-ı Micevi Hazret-i ruhuna atılıyor. Hacı Tentaygab-ı Efendinin İkman Sağrı, Ebu Eyübeylen Sağrı ve, Haceta, dergah, u, mesai, ve olan yürşe, salihlerin, velilerin, şehitlerin, razilerin, mücahitlerin ve hasseten İstanbul'un veliler Mali Soltan Muammek Hazretleri'nin ve Mubarak ordusu mensuplarındır. Ruhla Tanrı'nın yiyeyle bir tazıra Şu okuduğumuz kitab yazan Ebu Asf-ı Rasnaz-i Süremi'nin ve içindeki rivayetlerinde Hakim'de rivayet eden ve âlimlerin teraci ve ahmali yazılmış olan. Evlaya ulan dostlar, bizim icadı Allah'ım selten ahmeten, kimimin kardeşlerinin ruhlarına nebiyeledik. Ruhlarına ayrı ayrı dereceleriyle ikram edeyelim. Hüsesin hadirlerini kürdüğü, ruhlarını betrur edeyelim. Hadirlerinin cennet bahçesiyle, fakat adayla edeyelim. Yarabildik yaşayan bizim kullarına da bizi sevdiğin kuru olmayı nasıl edelim. Yarabildik haramlardan, kurtar, fark Haramların, günahların işlemesinden tereddüt etmiş olan cezaları, azapları, ikafları, kazı verenlerden almışlar. verdiği cezalarını hak olarak verir, o da uymayı bize ceza etmeye başlamaya başlaması Bazıları basıl olarak görüp, o transformayı hayatımız dolayısına türen yaparız. Önümüzü bir saye, saniyesi rızayi ettirmeyene var. Dikkatler şükürse bir kişi maddesini de yardım etmeye yararız. Hayırlı, sahtes, tedavimli, afiyetli, uzun ömürlerle mazara oluşturuyoruz. Evlatlarımızın tüm üniversitesiyle seyrediyorlar da olduklarıyla yardım ediyoruz. Bu sıfat Allah Allah diyerek tek etkisiyle emanet veya bir diğer parası ve diğerleri kâhirlere çiğnestirmeye devam ediyoruz. Bu kâhirlerin aldış olduğu diğerleri kâhirlerden etrafı senin dinini dedelerin götürmediği yerlere kadar da götürüp ısrarız değil? ...etmeyi bizlere nasip eyleyelim. <gülüyor> Cihada İslam'ın hakimiyetini e, göstermeye <gülüyor> Ya Rabbi Adem'im... ...dünyanın ve ahiretini bildiğimiz, bilmediniz her türlü hayırlarını... ...senin salgı keliminden niyaz edelim. Bizleri <gülüyor> Dünyanın ve ahiretini bildiğimiz, bilmediniz her türlü işlemlerden... ...senin başladığından çok zikkim ayına sözlerimiz bize <gülüyor> sana söylüyorum Ya Rabbi. Mezabı Sultan Mahfetine ilk işler edelim. Ya Rabbi, Rabbi. peygamber Efendimiz'in cemaatı Hazreti altında haşireyle. Aşır agami görmesiyle görülebilir. İgari bir sas becerisi bir rezibine komşu Heramdan bahsederiz.